أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة فما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراغ بسوس وتكون الجبال كالعهن المفوش فأما ما سقُلت مع فهو في رضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أبلغ رسوله النبي الهاشمي القرشي الأمين فنحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم اللهم انفعنا بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين وأستغفر الله الحي القيوم سوري جليلي جميلة مكة مكرمة نازل olmuştur 10 veya 11 ayet-i celîle-i allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bu Şure-i Celîlesi ile kıyameti beyan ediyor, kıyametin hallerini, şiddetlerini, dehşetlerini bildiriyor. el qari'ah aslında kar' şiddetle vurmak bir şeye vurduğum vakit ondan şiddetli bir ses çık çıkacak şekilde ona vurmak manasına geliyor burada maksat birinci sonra sure birinci üflemekle beraber başlayan ve kulların yaratıkların arasında faslı kaza ile cennet ehlinin cehennem ehlinin ayrılıp seçilip yerlerine gönderilmesiyle son bulacak olan kıyamet kastediliyor el <gülüyor> gariah yani şiddetle vuran niçin kıyamete bu isim verildi çünkü bütün şiddetleriyle değişik halleriyle kalplere ve kulaklara vuruyor. Bütün ecram-ı ve süfliye, kökteki cisimler, yerdeki cisimler halden hale çıkıyor. Kökler yarılıyor, parçalanıyor, dökülüyor, güneş sönüyor, ışığı dürülüyor, yıldızların ışıkları alıp dürülüyor. Hepsi bon, ipi kopmuş boncuk taneleri gibi ortalığa saçılıyor. Evet, yerler değişiyor, dağlar düzleniyor, dünya düz düz oluyor, yer başka bir yere dönüşüyor, gökler başka göklere dönüşüyor. Sayısız şiddetleri, dehşetleri, işte bu şiddetleriyle kalplere ve kulaklara vuruyor. o ne acayip bir şeydir o kıyamet görülmemiş, eşine rastlanmamış, tehditte şiddette azamette büyüklükte ne acayip bir şeydir o? Allahu Teala Hazretleri, hafif bir şey için, kolay bir şey için bu kadar mübalağa yapar mı arkadaşlar? Yapma. Ne kadar azametli bir hadise ki onun zelzelesi, onun sarsıntısı, halleri ne kadar muazzam ki Rabbimiz şiddetle üzerinde duruyor. <Sessizlik> ne bildirdi kesana Habibim Melkari'atü Kıyametin şanı nedir, hali nedir? O nasıl kopacaktır? Nasıl meydana gelecektir? Ne bildirdi sana? Kim bildirebilir? Kim bildirebilir? La yedri ve la yedri ha Onu ancak Allahu Teala bilir ve bildirir. İşte şimdi onu bize bildiriyor. Sana kim bildirdi onu? Kimse bildiremez. Çünkü yarın ne olacağını kimse bilemez. Kıyamet ne vakit kopacak, nasıl kopacak? İnsanlar o vakit nasıl olacak? Gökler, yerler, dağlar, taşlar, denizler ne hal alacak kimse bilemez. Ancak Allâm-ül-huyûb olan, gizli aşikâr her şeyi son derece bilen Rabbimiz bilir ve bildirir. Şimdi onu bildirecek. Sanki bu kıyamet var ya o ne acayip şeydir, onun ne olduğunu sana ne bildirdin buyurmakla şimdi ben sana onu bildireceğim diye bir vaat etmiş oluyor, söz vermiş oluyor. Önümüzdeki ayetlerde de bu vaad-i kerimini etmiş oluyor, sözünü gerçekleştirmiş oluyor ve kıyameti beyan ediyor. Masal dinlemiyoruz arkadaşlar, hikaye anlatmıyoruz, radyo, televizyon haberi vermiyoruz, yalan dolan konuşmuyoruz. Yedi kat gökleri, yedi kat yerleri, bu kadar alemleri yoktan var eden Allah-u Teala Hazretlerinin, bizleri bir damla yaratıp bu boya getiren, Gözümüzün önünde bu kadar insanları öldüren, dirilten, bizi de öldürüp diriltecek olan Allah'ın haberleri. Dünya ahiret kendisinin olan, badine hulf etmeyen, sözünden caymayan, aciz kalmayan, yorulmayan, şaşmayan, şaşırmayan, unutmayan, yenilmeyen, hasta olmayan, güçsüzlenmeyen, ölmeyen. Bunun haberi ne kadar doğru olur, ne kadar gerçek olur, ne kadar yüzde yüz olur. Bana göre dinleyin. Yemaykunu'n-nâşur. O kıyamet koptu vakit insanlar olacak ne gibi celferâşil mabsûs. Allah. Dağılmış, etrafa saçılmış kelebekler gibi. Allah. Yani nasıl kelebekler böyle çok bol miktarda kelebekleri düşünün uçuşuyorlar kaçışıyorlar onların dağılması zayıfliği zilleti güçsüzlüğü ızdırabı çağırana koşuşmaları yani kabillerinden. Mahşere kalkan insanların, mahşere çıkan insanların o kalabalıklı akıllarının başlarından gidip sağa sola dağılmaları, zayıflikleri, hakirlikleri ve kendilerini çağıran davetçiye doğru koşuşmaları neye benziyor? Kelebeklerin ateşe doğru uçuşmasına benziyor. Allah Teala ve cettesi hazretleri başka misaller de buyuruyor. "Ya mekhrucûne min el-ecdâdike enhum cerâd Kamer suresinde. O gün kabirlerinden çıkacaklar ne gibi? Dağınık çekirge sürüleri gibi. O ayette de çekirge sürülerine vezetiyor. مُطعين ile الدَّا Davetçiye doğru koşuyorlar. Rabbimizin davetisi onları çağırıyor melekler. Onlar ona doğru onun davetine doğru koşuyorlar. يَقُولُ الْكَافِرُونِ هَذَا يَوْمُ نَعْسِرِ Kafirler diyorlar ki bugün çok çetin bir gündür ne güne tutulduk hiç bunu hesap etmemiştik hiç buna hazırlanmamıştık hatta buna inanmamıştık yok canım asla astarı öldükten sonra adam dirilir miymiş kemik olup unufak olup, eriyip gidip tekrar eski haline alır mıymış bu çok uzak bir ihtimal bu acayip bir şey inanılacak bir şey değil böyle derdik fakat ne güne çattık ya Demek ki bu Ayet-i de çekirgeye benzetilmeleri biliyorsunuz çekirge çok olur, böyle sürü gezer yani tarafı sarar. İnsanların kabirden çıkarken çoklukları çekirgeye benziyor. Dağınık yönlere böyle nereye gideceğini bilmez bir vaziyette muhtelif cihetlere dağınık yönlere yönelmeleri de niye benzetiliyor? Bu Ayet-i de dağılmış... Kelebeklere benzetir. Rabbimiz ne benzetmeler yapıyor. Bunlar hep bizim başımıza gelecek. Allah İnsan kabrinden kalkacak. Burası neresi diyecek. Hiç bizim eve, bizim mahalleye benzemiyor diyecek. Yer değişmiş, gök değişmiş. Saülübillah. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاوَاتُ وَبَرَجُولِ اللّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارُ Yedi kat gökler ve yedi yerler başkasıyla değiştirilecek. Topraklar parlak bir gümüşten olacak mahşer arazisi bembeyaz gümüşten kurulacak topraktan değil üzerinde Allah'a hiç isyan edilmemiş şu dünya tertemizdi mis gibiydi biz bunun üzerinde Allah'a isyan ederek bunu leşe çevirdik bu değişecek mahşer arazisi kurulacak o arazi bembeyaz yılda dengümüşten hiç üzerinde Allah'a isyan edilmemiş Peki dünya da öyleydi ama çıktık üzerine batırdık o araziye çıktığımız vakit orada da isyan edebilecek miyiz edemeyeceğiz değil mi e neden Allah'ın huzurunda kim isyan edebilir bu millet şimdi anlamıyor şimdi de Allah'ımızın huzurundayız ama sorsan da böyle iman ediyoruz Rabbimiz bizi görüyor biliyoruz sorana da öyle diyoruz ama onun huzurunda her günahı yapıyor. Ama yarın ahirette tam azametiyle celaliyle tecelli edecek ya işi meydana çıkaracak artık cehennemde gözünün önünde istersen isyan eyle edebiliriz. Rabbim şu dünyadayken ahireti görür gibi cehennemi görür gibi bu mahşerdeki şiddetleri şu anda yaşıyor gibi iman nasip eylesin de şimdiden günahlardan bizi azat eylesin bütün insanlar dağmış kelebekler sürüler gibi ve tekunul dibar dağlar olacak kel ihnil menfuş demek boyalı pamuk gün. boyalı rengarenk olur ya yünü boyarlar istediğin renge boyanır yün dağlar ne gibi olacak Mevla biliyor? Hani hallaç pamuk derler. Yorgancı böyle pamukları ne yapar? Atar. Seyretmişsinizdir yorgancıyı. O pamukları atarken düşünün ki hep beyaz değil de rengarenk pamuk yün atıyor düşünün. Kırmızı, sarı, yeşil, beyaz böyle rengarenk pamuk atıyor düşünün havaya. Dağlar boyalı pamuk gibi havaya savrulacak. Allah Allah. Niçin boyalı pamuk gibi buyurdu? E çünkü dağlar rengarenk ya Kimi dağın toprağı kiminin kimininki beyaz kimininki kırmızı kimininki sarı Acayip renkler var toprakta biliyorsunuz O renkler o dağlar havaya savrulunca Boyalı rengarenk pamuk gibi olacak yani Her, her renkten dağ taş toprak savruluyor Estaizu billah. Ve minel cibali cüdedüm biğun ve humrun muhtelifun elvan ve harabi Dağlarda öyle yollar açtım ki, kimisi bembeyaz, kimisi kıpkırmızı, renkleri değişik, kimisi simsiyah, koyu renk. Öyle yerler yarattım Allah buyuruyor dağlarda. Yok mu? Arasından yollar geçiriyoruz. E, hoca efendi o yolları biz açtık. Kafasız. Rabbimiz buyuruyor o caddeler benim caddelerimdir. Dağlardan geçerken ne yollar aşıyoruz dağlardan bütün memleketlere giderken. O dağlardaki caddeler benim yollarımdır. Neden? Ben o kayaları öyle sıkı yapsaydım da hiç onda düzlük yapmasaydım, hepsi sivri kaya etseydim on nereden yol bulup gidecektiniz? Asfalt atmış beyefendi. Allah'ın ateşiyle, Allah'ın efendim katranıyla şeyiyle ile yakmış, etmiş, boyamış, asfalt atmış. Ben dağları öyle sizin yolunuza bir şahit yaratmasaydım nereye ne atacaktınız asla? çok fende teknikte ilerlediler de kazarak çizerek neyse dağları deliyorlar da tüneller açıyorlar köprüler yapıyorlar bir şeyler yapıyorlar Allah-u Teala müsaade etmese bir kayayı yerinden oynatamazlar canları çıkardı oynamaz onun müsaadesi dağlar boyalı pamuk gibi savrulacak dümdür sallallahu ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ينسف Sajati'l Aslaçül Rahmani fe la suresinde. Habibim sana dağları soruyorlar. Dağların hali ne olacak? Sen söyle ki Rabbim onları toz duman edecek. Bütün dünyayı dümdüz edecek. Ne bir eğrilik, ne bir tümsek, ne bir tepe, ne bir yamuk, dümdüz. İşte o gün bütün insanlar kabirlerinden mahşire çıkacaklar. Kendilerini davet eden İsrafil aleyhisselam o sura üfüren zatın davetine uyacaklar. İsterse uymasın, isterse aykırı gitsin. Şimdi müezzinler Allah'ın davetçileri bu kadar çağırıyorlar adam aykırı gidiyor kahveye meyhaneye kumarhaneye plaja para pavyona buraya birkaç kişi geliyorsunuz geri kalanlar hep nerelere gitti daveti duydu aykırı gitti o günde aykırı gitsin bakın İsrafil Halisem onu çağırsın da o gelmiyorum desin ben burada rahatım ya mezardan ne kaldırıyorsunuz beni desin rahat olurum arkadaşlar mahşer o kadar şiddetlidir ki adam kabir aleminde o kadar azap çektiği halde mahşere çıkmamak için kabirdeki azaba razı gelecek. Yeah. Estağfirullah. A <gülüyor> <gülüyor> واحدة واحدة فإذاهم جميع الَّذينَ محضرونٌ لا أَجْزُ الْمُنَفَسُ شَيْئًا وَلَا تُجْزَاؤُنَّ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ne zaman Sura üfürülecek, bütün insanlar kabirlerinden çıkacak süratle koşacaklar. Akıyor sel gibi insanlar. Milyarlar, trilyonlar. Adem aleyhisselamdan son insana kadar. Hep Diyecekler ki, ha geldi başımıza yazıklar olsun bize. Kim kaldırdı bizi bu uyuduğumuz yerden? Yani mezar için ne diyorlar? Merkat. Merkat ne demek? Uyku yeri, istinahat dedi. Şimdi mahşerin şiddetine çıkınca mezar kabir için ne diyor? Uyuduğumuz yerden bizi kim diriltti? O da şundan oluyor. Rabbul Alemin bu kafirleri, zındıkları, facirleri, fasıkleri kabir azabına tuttuğu vakitte senelerce kabir azabı çektikten sonra yüzlerce sene, binlerce sene tabi evvelden gebermiş olanlar azap çektikten sonra sure üfürülüp insanların diriltilmesine 40 gün kala onların azaplarını dindirecek sanki neye benziyor düşünün bir adamın feci dişi ağrıyor akşamleyin ağrılar azar geceliğin insan ağrısı azar akşamdan tutuluyor bir diş ağrısına artıyor artıyor artıyor gece yarılarına kadar devam ediyor adam yastığa başını koyacak halde değil o ağrı devam eder eder eder Sabaha karşı diner. Bilmiyorum başınıza geldi mi? İnsan bütün gece bir ağrı çekiyor, sancı çekiyor. Sabah vakti böyle ağrılar, sancılar ekseriyi diniyor. Tabii bütün gecenin de uykusuzluğu, yorgunluğu da biniyor. Adam tatlı bir uykuya dalıyor. Böyle bir şey başınıza gelmiş midir bilmiyorum. Benim başıma çok geldi. Diş ağrısı çok çekerdi. Sabahı çok zor. Kabir azabının 40'ta biri derler. Ruha azap ediyor sanki, adamın içini işliyor sanki bir, bir acayip şey. Bu adamlarda yüzlerce sene, binlerce sene kabirde azap azap 40 gün kala dirilme azap dinince neye benziyor bu şimdi? Mahşer sabahı olacak ya mahşer sabahı. O Efendim, asırlarca süren azap karanlık bir gecedeki işkence gibi mahşer sabahı olacağı için bir istirahat veriliyor bu da neden veriliyor biliyor musunuz mahşere çıkınca daha büyük bir belayla karşılaşsın da işkencesi artsın diye adam şimdi bir işkenceden öbür işkenceye geçse acısı yüzde on olursa rahatlıktan işkenceye geçse acısı yüzde bin olur bundan dolayı Rabbimiz bir istirahat veriyor bir nefes alıyorlar kabir aleminde ruhları böyle tatlı bir uykuya dalıyor kırk gün sonra ne diyorlar adama kalk bakalım mahşere çıkıyorsun deyince bu mahşere bir çıkıyor ki o izdiham, o kalabalık, o karışıklık herkes çekirge gibi i̇şte Rabbimiz nasıl misaller veriyor dağınık çekirgeler gibi, yayılmış kelebekler gibi, heyecan, telaş akıl başta yok nereye çıkıyorum, ne cevap vereceğim nereye gideceğim zaten cehennemi biliyor, boylayacak herkes kendini biliyor Allah. kabirden çıkarken melekler başında mezarların duruyorlar, Allah'ın dostlarına diyorlar ki şimdi sen çok şiddetlerle, dehşetlerle karşılaşacaksın ama sakın üzülme onlar sana değil E bak şimdi bu müjdeyi alan adam daha benim ne görse korkar mı korkmaz? emniyete alındı sana değil görürsün çok şeyler sana değil onlar o mumi bir şiddetler var senin sonun iyi yani. e bu adamı ne kadar atladı öbürü böyle bir müjde alamayınca ne kadar ızdırap çekiyor bu sefer ne diyor Beni bu uyuduğum yerden kim kaldırdı ya? Halbuki ne kadar azap çekiyordu kabirde ama o sonunda bir istirahat de verildi ya tam yani azabımız dindi şöyle. Bir rahat uyurken hadi kaldırdılar bizi. Bizi kim kaldırdı? Bu sefer jeton düşüyor beyefendi de. Diyor ki tamam tamam bu nedir biliyor musun? Rahman'ın vadidir. Rahman kim? Anamızdan babamızdan çok acıyan Rabbimiş. Onun sözüydü bu. O bize buyurmadı mı ki sizi dirilteceğim? Biz de dedik ki hadi git hocalar, hurafeciler, gerici, yalancı, sahtekarlar. Adam ölüp de çürüyüp de toz duman olup da yeniden dirilecekmiş. Sen kime inandıracaksın onu be bu zamanda böyle şey? Kim inanır buna? Bir ot gibi biteriz yiteriz. Gününü gün etmeye bak, oynamaya, keyfine bak. iki günlük dünya dirileceksin, hesap vereceksin. Ben onu düşünüp de keyfimi kaçır ama öyle bir şey yok meğer Allah'ın sözüymüş bu yav çıktı bak bize gönderilen peygamberler ve vekilleri alimler doğru söylediler meğer şimdi mi anladın Rabbimiz buyuruyor bu bir sayhaya bağlıdır bütün insanların diriltilmesi İsrafil aleyhisselamın sura bir üfürmesine bak üfürdüğü gibi bitti hep bir şey ayakta Hepsi bizim huzurumuzda, topyekün, hazır ve nazır. O gün kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak, yaptığı iyilikleri noksan edilmeyecek, yapmadığı günahlar yazılmayacak. Ey insanlar, siz ancak yaptıklarınızla karşılaşacaksınız buyurulacak. Mahkeme-i Kura kurulacak, adaleti ilahiye tecelli edecek. Rabbim o gün elimizden tutsun yüzümüze baksın Allah'ım ey Allah'ım ne gün var önümüzde ne gün ağır gün var önümüzde dağlar ne oluyor boyalı pamuk gibi savrul bulut gibi şimdi koca bulut havada dolaşıyor kaç ton ağırlığındadır o bir bakarsın öyle bir su yağmur ondan iniyor aşağı milyarlarca ton Barajlar, barajlar alıyor, bütün yollar sel gidiyor. Gitmiyor. Bu kadar tonlarla su nereden iniyor? O buluttan. Peki o yüklü bulutu havada dolaştıran Allah, ha bu dağları da havaya kaldırıp uçurup savuramaz mı abi? Yani o ağırlıkları yukarıda gezdiriyor kafamızın üstünde. <gülüyor> bu millet ya gözüyle görür de ben demeden yine anlamaz. İlla ben diyeceğim o vakit ha. Yoksa düşünüyor ya böyle de olur mu? Ne vakit misal veriyorsun ona bildiği bir şeyi ha, o zaman diyor ki doğru ya desen o ki havaya kaldırıyor Allah cık, olur mu? hani biz elhamdülillah şüphede değiliz biz inanıyoruz da umumi konuşuyorum milletin kafası karışık bu zamanda çok bulaştırdılar milletin fikriyatını yani imanlarını zedelediler milletin bu Avrupa basın yayın bütün pislik milleti şüpheye düşüyor adama şimdi bir ayet adı çıkıyorsun cık, cık. acaba e bu kadar ağır bulut kafanın üzerinde yürüyor deince, gözün bakarak hakikaten gidiyor bu ya böyle, yürüyor ya, dümensiz, frensiz, şoförsüz. E görüyor musun sen? Allah istese, yürüdü. İstanbula ve ترى الجبال تحسبها جامدات هي تمر السحاب حبيبي sen dağları görüyorsun ki donuk şeyler hani insan bir misal verecekken böyle sabit bir şeyi anlatmak için sağlam bir şeyi anlatmak için neyle misal veriyor dağ gibi duruyor Hani yerinden oynamamayı anlatırken dağlar misal veriyoruz o kadar sabit şeyler böyle oldu hala Rabbimiz de buyuruyor onlar kıyamet gününde bulut gibi havada gezecek hepsi o gün önümüzdedir Rabbimiz bizi kendinden sakındırıyor. O kıyametten korkutuyor. Neden? Moralinizi bozayım, keyfinizi kaçırayım da dünyanın şehvetlerine, lezzetlerine kendinizi kaptırmayın. İki günlük dünyaya aldanıp orada bu belayı bulmayın. Şimdi bugün pazar plajlarda, kazinolarda, kırlarda, kadın, erkek, mayolu, çıplak, Şarkı, türkü, içki, fışkı, kumar, kağıt oyun, havu sahiller her taraf, giz boyu cehennem ateş. E şu önümüzdeki kıyameti, şu haberleri duysaydılar, elbet bunların da biraz keyfi kaçardı ama demek ki hiçbir şey duymamışlar ki adamlar. Günümüzü gün edelim, ondan sonra geberip gidelim. Oradan da kaybolsan bir şey değil. Kalk bakalım diyorlar adama. Buldum belayı bu sefer. E bu şiddetlere tutuldun. Demiyorlar sana ki nere gidersen git bol başımızdan. kalk bakayım diyorlar sana. Hesap ver bakalım. E o vakit nasıl dayanacaksın? Dü ya da hiç keyif görmedim ya. Ben bugünü hatırlıyorum. Görüyor musun? Sonu ne biçim geldi? E tabii işin sonu müteberdir insan. 20 sene acı duymasa, son bir dakika bir ağrı başlasa, eski keyiflerini hatırlatsana, bana ne eski keyiflerimden, ben bu anı biliyorum, başım tutmuyor, dişim ağrıyor, karnım ağrıyor. Yani adama desen ki, günkü günü hatırla ya, gün iyiydi. 50 sene, 70 sene, 100 sene rahat yaşadın, bir tarafın ağrı mı Bir saat bir tarafın ağrısın bakalım, bir saat... Ben de desem sana ki ulan insaf et, 100 sene keyifle yaşadın onları hatırla canım bu ağrıyı duyuyorsun. Sen ne dersin bana? Ben bu anı biliyorum. Geçen geçti. Onun için bu dünyanın hep bu kadarı geçtiyse hepsi geçecek demektir bunun. Görüyorsun işte hepimiz bu yaşa geldik. Bu kadar daha yaşayacağımız belli değil. Buradan sağ çıkacağımız belli değil. Bitti bitmek üzere bir şey. E buna aldanıp da buna bel bağlayıp bunun keyfine kaçıp da e bu tehlikeye insan kendini atar mı ya bu cehenneme Allah'ım sen bize iman verdin ama yakini şüphesiz gözle görür derecede iman biz henüz kazanamadık nasıl ki Hazreti Ali Efendimiz <gülüyor> benim gözümden peçeler perdeler kaldırılsaydı da ''Ahireti, cenneti, cehennemi şimdi karşımda görseydim zerre kadar imanım artmazdı.'' buyurdu. Çünkü ben öyle bir imana sahibim ki gözle görmüşten öte, bize de bir öyle iman nasıl böyle yavrum. Yani. Bizim acayip bir imanımız var. Müslümanlığımıza şüphemiz yok. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanımın inşallah, maşallah olmaz. Hanefi mezhebinde yasaktır. İnşallah Müslümanım denmez. اَنَا مُؤْمِنُ حَقْقَا Ben hakikaten müslümanım denir. Yani imanımıza şüphe etmiyorum. Biz gerçekten inanmış insanlarız. Şeriata, sünnete, Allah'ın emrine, yasağına tamamen inanmışız. Ama derecesi var. Rabbim e'lâ derecesine en üstün derecesine imanımızı yükseltsin ki yani cenneti, cehennemi gözümüzün önüne Rabbim sersin ki günahlara düşmeyelim emirlerden kaçmayalım. Yoksa Allah'ın emirlerinden üşeniyoruz, günahlara nefsimiz at gibi koşturuyor, şehvetlere, kötü temayüllere efendim yer veriyor. E nedendir bu? Tabi cehennemi görmediğinden. E görmüşten öte inansaydın böyle olmazdı. Femmâne, imdû kimse ki, sefûlet ağır geldi evâ Hepimiz mahşere çıktık. Herkes nereye konacak? Tartıya konacak. Nesi konacak? i̇bn Allahu Abbas buyuruyor ki, Allah'ın terazisinin dili var, i̇ki de kefesi var, iki gözü var. Zaten terazi iki gözlü olur, iki kefesi var. Bir de nesi var? Dili var. Konuşuyor. Allah Allah. Terazi konuşuyor. Ne tartılıyor onda? ameller bir rivayet amel defterleri konuluyor oraya oradan hesaplar çıkıyor meydana bir de güzellikte çirkinlikte yapılan ameller şekle giriyorlar öyle mizana konuyorlar o da var mesela insanın yaptığı iyi bir amel bir koç suretine mübarek bir hayvan suretine girebiliyor yaptığı kötü bir amel bir hınzır suretine yılan şekline girebiliyor o şekillerle de insanın karşısına çıkartılabiliyor. İşte Rabbimiz nasıl murat ederse değişik değişik efendim, haller var yarın ahirette arkadaşlar. Sevaplarla günahlar tartılıyor. Kimin sevap tarafı ağır gelirse ee, adam şimdi o kadar heyecanlı ki acaba dünyadaki mahkeme kararının açıklanmasındaki yaşanan heyecana mı benzer? He? Efendim hakkında mahkeme vardır. beraat mısın? Hapse mi atılacaksın? İdamla mı yargılanacaksın? Nasıl bir heyecan taşırsın seç? Acaba ben hakkımda ne karar verilecek? Bu terazinin ne tarafı ağır geleceğin heyecanı hiçbir şeye benzemez. Neden? Ya ebedi batıyorsun ya ebedi çıkıyorsun. Ebedi bir şey ya. Bir sen hapse olsan olur, on sene hapse olsan olur. Dünyanın hepsi hapse olsan olur. Adam diyor müebbet hapis. Atmadım. Müebbet, sanki dünya müebbet de hapishaneti müebbet olacak. Beni hapse atıyorsun, ben iki sene yatmadan beni hapse atan hakim çoktan ölüyor gidiyor. Dünya müebbet midir ya? Yani? Fani, her şey fani. ahiret öyle değil, ebedi değil, bahkuya Allah, Allah, cevap tarafı ağır gelenin onun için çok ameller yapalım da kenara koyalım lazım olur bakarsın bir yerden tutturursun tefsirlerde çok şeylere rastladı adamın sevabı günahı tartılacak günah tarafı biraz fazla gelecek sevap tarafı noksan adam eyvah yandım derken bir de bakıyorsun ki bir ufacık kağıt parçası yukarıdan sallana sallana döne döne gelecek adam eyvah bu da ne tarafa konacaksınız sadece sol tarafa ağır bir de bu gelirse sola mahvoldum derken sağ tarafa o kağıt veraka konduğu gibi onu bir ağır bastıracak günahları devirip kesecek neydi bu? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah onun bir tanesi var ya onun bir tanesi Le vücnetis semavati vel aru Yedikat gökler levzuat issemavaatü ve yedikat gökler içindeki eşya ile beraber yedikat yerler içindekilerle beraber terazinin bir gözüne konsa bu kelime öbür göze konsa hepsini alır aşağı Bir tanesi ya günde bin tane okursan, beş bin tane okursan ama ehli sünnet vel cemaat mezebinin inancına sımsıkı sarılarak okuyacaksın. O vakit tesir eder. İtikadında bozukluk varsa, 20. asırda şeriat olmaz, sünnete uyulmaz, şu olmaz, bu olmaz diye sapık fikirlere sahipsen, sahabe düşmanlığı varsa, batıl şia mezebi gibi pis itikatların var ise o para etmez. Tam ehli sünnet inancıyla oku, tesirini görürsün. Rabbul Alemin öyle buyuruyor. Beni hesaba katmayın. Ben teraziye girmem. Ben teraziye sığmam. Benden başka her şeyi koyun diyor. La ilahe illallah alır aşağı. Levenne s-semâvâti s-seb'a ve âmirehûnne g-ayrî vel-eradînne s-seb'a ve âmirehûnne g-ayrî vudûne ve âdîl kelime fi kefe le-ruccih. Çok hadis-i şerifler var. Bu, bu hadisi i kusî lafzı rivat ediliyor. İşte onun için Tevhid dilimizden düşmesin, istiğfar dilimizden düşmesin. Tuğba limen vücide fîn sahîfethi istiğfarun kefir. Amel defterinde çok istiğfar olanlara müjdeler olsun. Estağfirullah'a devam edilecek ama lak lakay lisan kabilinden değil. bir yandan günah yapıyor, bir yandan istiğfar ediyor, günah yaparken. Ağzı alışmış, estağfurullah, estağfurullah. Hem film seyrediyor hem estağfurullah, hem karıya bakıyor hem estağfurullah. O dalga geçmeye benzer, pek alenle aşici. tesbih bir yandan. Saldırım mühendisliği yap, müfettişlik yap, karı yap, kıza sağa sola bak, bir yandan tespih çek, istiğfar çek, onlar adamın aleyhine o adama zarar getirir, kar getirmez. İnsan günahlarından pişman olarak, bir daha yapmama, karar vererek, güzel bir abdest alarak, iki rekat telbe i istiğfar namazı kılarak şöyle bir istiğfarlar yapsa, sabah akşam Allah'ın izniyle tabii günahsız kul olmaz ama istiğfara devam edende de günah kalmaz. He? La saghīratu, mâl ısrârun, lâ kebīratan al-istiğfâr buyurdu Resulullah. Bir günaha devam edilirse o günah küçük kalmaz, devam edile edile büyük günahlar defterine geçer. Bir günah da istiğfar edilip af istenirse odana kadar büyük olsa büyük kalmaz, silinir gider. Israrla küçük günah yok, istiğfarla Büyük günah yok. Anladınız mı? Devam edilen bir günah küçük de olsa ne olur? büyük İstilfar edilen bir günah büyük de olsa ne olur? Silinir. Hatta silindikten sonra yerine ne yazılır? Fevla cebibeddilillâhu seyyâtim hasenâ. Sevap yazılır. Rabbimiz bu kadar bize acı yorabilir işte. Tefsirde rastladım. Adamın birisinin amelleri tartılırken sağ tarafında eksiklik oldu sevap tarafı eksik gelince çok mahvu perişan bir halde intizar içerisinde bekliyor bir de bir avuç toprak geldi mizanına kondu o toprak sevap tarafını ağır bastırdı ya şaştık kaldılar bu bir avuç toprak nereden geldi meğer bir müslüman kardeşinin cenazesinde gömülürken toprak atmış mezarına o bile geldi ya hiç ummadığı bir anda, beklemediği bir anda, o çoktan onu unutmuştur yaptığını Rabbimiz unutmadığı karşısına çıkarttı. Onun için yapalım, küçük demeyelim, büyük demeyelim, far, vacip, sünnet, müstehap, edeb hepsini yapalım. Rabbimizin rızası gizlidir, bakarsın hiç ummadığın taş yarar, baş, beklemediğin bir şeyden cevap gelir, o kurtarsın. Çok umduğun bir şey bakarsın kabul olmamış, ihlas yapamamışsın, Allah için becerememişsin, yanlışlık etmişsin oradan kazanamazsın, ummadığın bir yer seni kurtarabilir elden geleni ardına koymayalım Allah'ın yolunda ne öğrendik yapmaya çalışalım hiç eksik etmeyelim inşallah yarın mizana lazım çok amel lazım işte sevap tarafı ağır gelen öyle bir hayatta, öyle bir geçimde öyle bir yaşantıdadır ki o hayattan o kadar razı ki sanki hayat kendisi kendinden razı yani. O cennet hayatı öyle bir hayat ki Mevla buyuruyor. Sahibini o kadar razı ve mutlu ediyor ki sanki hayat kendinden razı. Ve emmâ men gaffet <gülüyor> mevazînû. Kiminki sevabı günah tartılır da. Allah Allah bak. İbn Mesud radıyallahu teâlâ rivayet kıyamet günü insanlar hesaba çekildiğinde sevapları günahlarından bir fazla gelen cennete giriyor. Günahı sevabından bir fazla gelen cehenneme giriyor. Bir tane ile hesap oynuyor ya. Siz seçim yapıyorsunuz da bir kaybediyorsunuz, kazanıyorsunuz ya. Ahirette de öyle. Işte. Bir bir taneyle hiçbir şey. Bir tane şaka gelmesin sana adam gidiyor diyor ki ya bana bir sevap lazım oldu kimden alayım acaba diyor bir sevap getiremese cehenneme gidecek gözü bakarak ya ama allah Teala Hazretleri buyuruyor ki ara dolan bakalım belki bulursun hemen yollamayın seni cehennemi e nereden bulacağım ya anan yok mu baban yok mu git adam anasına gidecek anne ne var sen yemedin beni yedirdin uyumadın beni uyuttun besledin büyüttün yani anadan daha acıyan bir insan olamaz. Kişinin en yakını anası. En çok acıyanı anası. Anasına diyor böyle böyle durumum var. Bir sevap getirdim getiremedim cehenneme. Evladım durumun çok kötüsen kolay bir şey istiyorsun benden. Bir sevap istiyorsun ama benim de defteri amalim karışıktır. Benim hesabım tamamlanmamış. Bende de fazla yok. Ben nasıl sana vereyim şimdi gözü bakarak kendimi cehenneme atayım. Babana babasını buluyor, karısını buluyor, kocasını buluyor, kadınsa mesela, oğlunu buluyor, kızını buluyor, bütün akraba itahe dolanıyor. Bir sevap için kurban olduğum Allah'tan müsaade ediyor. Hadi cehenneme demiyor ya. Yani. Bulamıyor, bulamıyor. Taşı boynu, eğik geliyor. Rabbul alemin soruyor, bulamadın mı? Bulamadım yarım. Bu kadar yakınlarından hiç hayır gelmedi. Yok kimse. Hepsi benden beden veren yok o zaman Rabbimiz ona yol gösteriyor buyuruyor ki benim yolumda dost ettiğin ahiret kardeşin yok muydu aa adamın aklına geliyor fakat adam evvela akrabasını dolandı ana baba karı koca ne demek hani onlardan bir şey çıkmayınca zaten ümidi kesti ama burada şimdi anam vermedi de başkası verir mi düşünürken Rabbimiz buyuruyor bir de ona sor bir de onu bul. O anda mahşer öyle bir yer ki arkadaşlar insan hacca gidiyor da anası başka, babası başka kafileyle gidiyor. Kendi başka kafileyle gidiyor. Bir ay orada kalıyor göremeden dönüyor icabında. Öyle oluyor çok. İki milyon kişi Mekke'de Medine'de toplaşıyor da bir ayda birbirini göremiyor anasını babasını icabında. Mahşerde trilyonlar toplaşıyor da Rabbim istediği kişi istediği anda adamın karşısında ne yapıyor? Çıkarıyor. Yoksa bulunmak mümkün müdür? Anası fizanda gömülmüş, o nerede dirilmiş, kim bilir nereden kalkmış. Olmuş. Birden bir ahiret kardeşini buluyor. Diyor ki kardeşim diyor biz senden camilerde çok buluşmuştuk. Sohbetlere beraber gider gelirdik. Sohbet. Bu yol ne yolu? Allah yolu. Niçin toplaştık buraya? Allah'cığım. Bakın bazılarınız mesela hep böyle şeyde olsun, akşam sohbetlerimizde olsun, gündüz sohbetlerimizde ne yapıyorsunuz? Arkadaşlarla geliyorsunuz, görüyorum ben. İki kişi, üç kişi, beş kişi hep sizi teşvik ediyorum. Allah rızası için bu yola adam getirin. Bir kişi kazanalım, bir kişiye sebep olun. Hep yalvarıyorum biliyorsunuz. Bu işin yayılmasına çalışıyoruz. Bakıyorum tesirinde de göstermiyor değil yani. Bazı kardeşlerimiz, hocam diyor bugün iki kişi getirdim, beş kişi getirdim. onca alışıyor adam böyle minibüs tutuyorlar, böyle beraber geliyorlar. Çok hoş şeyler bunlar. Niçin toplaşılıyor? Allah için. Heh. Adam arkadaşına diyor, ben seninle sohbet yolunda mesela haç arkadaşıydım, ömrü arkadaşıydım, cami arkadaşıydım, teravi arkadaşıydım, medrese tahsil arkadaşıydım he tarikat arkadaşıydım aynı hocanın talebesiydik aynı şeyh'in yüridiydik manevi yollarda kaynaşmıştık görüşmüştük sevişmiştik buluşmuştuk ayrılmıştık evet ne olacak bir sevaba muhtaç kaldı anadan babadan kimseden bir şey çıkaramadım olmadı cehenneme gireceğim ne yapsak acaba diyor o diyor ki benim durumum da senden iyi değil Emma! Bu durumda ikimiz de cehenneme gideceğimize, bari ben seni tamamlayayım da sen cennete git, Allah kendini diyor, bana da bakalım ne olur, ne oluyor o zaman, adam hey gidi hey, hiç demiyor ki bana bir sevap vereceksin de sen cehenneme mi gideceksin olmadı bu iş, hani mesela düşünün gibi bir ekmek, ben de açım sen de açsın, sen bana diyorsun ki ben açlıktan öleyim bir şey neyse sen al bu ekmeği götür. Ben ne demem lazım? Hemen orada iştahlı onu yememem lazım. Ya ne demem lazım? Cık, ya sen de ekmeksiz kalıyorsun ama bu benim de iştahımı kaçırması lazımken ahiret öyle bir yer ki adam bir sevabı aldı mı bile bakmıyor be. Sen nereye gidiyorsun? Mevla Teala'nın huzuru biliyorsunuz Rabbimiz mekandan münezzeh yani Allah'ımızın böyle bir belli makamı yok böyle bir tahtı köşkü yok hani oraya gidiyor geliyor gibi anlamayın kimse onun huzuruna çıkıyor diye manevi Rabbul Alemin soruyor çok sevinçli görüyorum herhalde buldun diyor buldun mu diyor buldum ya Rabbi. kimden felanca ahretliyimden e peki onun çok mu vardı da sana verdim yok ya Rabb onun çok yok e nasıl oldu o beni tamamladı da, artık Allah kerim ikimiz de yanacağımıza sen bari cennete git dedi bana. Öyle mi? O bir kul iken, sevaba muhtaç iken, cehenneme girmeyi gözüne alarak, sana acıyor seni tamamlıyor da, benim gibi zengin Allah onu yakar mıyım diyor. Tut kardeşinin kolundan de beraber cennete. Tefsir de var. İnnallazina <gülüyor> amilus Meryem suresinin bu hatim tefsirinde geçiyor. Ne haberler değil Onun için bu yolda kardeşlerinizi artırın. Cemaatleri artırın. Allah yolundaki arkadaşlarınızı çoğaltın. Hepsinden fayda göreceksiniz inşallah. Ben sizden fayda göreceğim inşallah. Siz bizden hep birbirimize lazımız. Esas ahiret. Te lazımız arkadaşlar. Birbirine iyi şahitlik edeceğiz, hüsnü şehadet edeceğiz, iyi biliyorduk diyeceğiz. Rabbimiz bizi birbirine bağlayacak. اَكْفِرُوْ <gülüyor> مِيَ Din yolunda kardeşlerinizi artırın. Nasıl ki sinema arkadaşları var, tiyatro arkadaşları var. At yarışına giderken, it yarışına giderken, maça giderken, haça giderken, fuhşa giderken, içkiye giderken, para pavyona, diskoteğe giderken, Nice insanlar arkadaş olmuşlar o yolda değil mi? Biz de bu yolda toplaşalım, arkadaş olalım ve gün be gün çevreyi genişletelim ki yarın istifade edelim Allah'ımızın huzurunda birbirimizden mane. Bu yolda kardeşlerinizi çoğaltın ve inna rabbekum çünkü sizin rabbiniz hayy gün. Evet. Çok haya sahibidir, kerim'in çok kerem sahibidir. Yestahiyye yu'adhibu abda yu'mül kıyamet beyne Kıyamet gününde Kardeşlerinin arasında kuluna azap etmekten utanacak da cennete yollayacak. Şimdi mesela siz beni nasıl biliyorsunuz sorsam Diyorsunuz ki iyi biliriz. Halbuki ben kendimi sizden iyi bilirim. Ben ne mal olduğumu sizden iyi bilirim. Siz beni iyi biliyorsunuz. Ben de sizi iyi biliyorum. Ama herkes kendini daha iyi biliyor ne mal olduğunu. Günahkarız, isyankarız. Allah affetsin diyoruz yani. Hiç iyi bir halimiz yok ama birbirimiz için ne diyoruz camide görüşüyoruz, cemaatle görüşüyoruz Kur'an okuyoruz, sohbete gidiyoruz iyi biliriz, müslüman olarak birbirimizi ehli sünnet inancındayız, amelindeyiz elhamdülillah tamam iyi biliriz bunun çok faydası var çünkü Rabbimiz soruyor bunu nasıl bilirsin, iyi biliriz Rabbimiz diyor ki ben onu kötü bilirim ama günahları çok ama şimdi sizin ümidinizi kırmayayım sizi mahcup etmeyeyim diye onlara bir şey demiyor Adam'a diyor ki seni bunlara bağışladım diyor arkadaşlarının arasına seni yakmıyorum yani onların katırına seni iyi bilen ehli sünnet kardeşlerinin hakkına hürmetine, neri yoksa tabii bu demek değildir ki adam sahte ger münafık olacak da Allah onu Müslüman öledi günahları demek istiyorum kul kusursuz olmaz. Sen ehli sünnet inancındasın, amelindesin ama kusurların var. Onları demek istiyorum. Sen bizi kandırmak için Müslümanım deyip de buraya gelsen Allah'ı kandıramazsın. O ayrı dava. İnananları bahsediyorum. Yani bizim gibi günahkarları birbirine bağlayacağını bahsediyorum. Yanlış anlama. Müslümanım dedin mi? Rabbim seni biliyor Müslümanız demiş. Ama günahlarını da görüyor. Diyor dünyada bunları örttüm seni rezil etmedim şimdi burada rezil edeceğim seni adam diyecek. Ulan iyi bildiğimiz adam da cehenneme gitti be vay nasıl. Onun için hadi seni de onlarla beraber ayrılmayalım Dostlardan ayrılmayalım, düşmanlara meyletmeyelim. Ee, Yahudi Hristiyanların peşine gitmeyelim ki Allah onlarla beraber etmesin bizi. Dostlarının sohbetlerine devam edelim ki onlara bağışlasın bizi ya! Kimin sevap tarafı hafif gelirse, ve ummuhu onun anası ey ana ne demek neresidir haviye haviye ne demek cehennemin adıdır çok derin olduğu için haviye dendi rivayete göre cehennem ehli ateşe düştüklerinde 70 sene dibine inecekler dibi bulunmuyor 70 sene dibi bulunmaz onun için haviye dendi ona dipsiz Allah uçuruk Vemale, <gülüyor> Habib'im ne bildirdi keşana mahiye? O halyenin ne olduğunu biliyor musun? Onu da bilmiyorsun. Ben söylemesem kimse bir şey bilemez. Onu da öyle diyeyim sana. Ne bir ateş ki hamiye? Çok kızgın bir ateş. Allah, Allah öyle bir ateş daha dünyada yok. Dünyanın bütün ateşleri 70 kere suya sokuldu çıkarıldı da efendim cehennemin ateşinden anlam bir parça Adem babamıza getirilen dünyada ateş lazım olduğu vakit cehennemden getirilen bir parça ateş 70 kere suya sokulup çıkarıldıktan sonra bu dünyanın bugünkü ateşleri bundan hasıl olmuştur arkadaşlar cehennem bunun 70 kat fazlasıdır akıl mantık durur onda ya. Yani böyle kızgın ateş. sevabınızı, günahınızı tartacak sevabı hafif gelenin anası o ateş olacak anası ne demek anası nasıl ki bir çocuk anam anam diye bir şey gördü mü koşar anasının kucağına sığınır onu da ateşe sığındıracak hiç adam ateşe sığınır mı sığınmaz ama başı daraldı mı mecbur oldu mu öyle bir sığınır ki mahşer elli bin sene sürecek insan mahşere çıktı mı o kadar sıkışacak, iğne atsan yere düşmez, hakikaten düşmez yani dünyadaki laf mübalağadır, kalabalıklar için söylerler, İğne atsan yere düşmüyor. Ne iğne atsan yere düşmüyor, ne atsan yere düşer yani kalabalık, ne kadar o her <gülüyor> boş dünya. O öyle bir kalabalık, bir ayak on kafanın üstüne çıkmış yani, kimin başı kimin bacağı belli değil, birbirine et kenetlenmiş, oturmak mümkün değil, yer bulamak mümkün değil, elli bin sene bu ya, ayet var. Adam bu kadar şiddetlerle, dehşetler içerisinde, güneş tamam boyu yaklaşmış, elini uzatsan yanına gelecek, harareti 70 kat atmış. Kendi terinden göl oluyor, boğuluyorsun. Boğazını moğazını geçiyor. Allah Allah. Kendi terinden. Kimisinin dizine, kimisinin göbeğine, kimisinin omzuna, kimisinin boğuyor. Başında aşıyor. O kadar terbiye insanlar ya. Bu su nereden çıkar adamlar ya. Adam ne diyor biliyor musun? Ya Rabbi o kadar sıkıştık burada ki cehenneme de atacaksan aç kapıyı girelim de bir yerimizi bilelim, bir rahatlayalım yahu diyor. Demek ki Allah'ımız insanı öyle bir zora sokar ateşe bile sığındırır. Adam mahşerin sıkıntısından anasına kaçan çocuk gibi ateşe kaçıyor be. Yapar mı? On zıt gitmeyelim onunla harp atmayalım onunla dost geçinelim şu Kur'an'ın yolundan ayrılmayalım şu sohbetlerin emirlerini yasaklarını dinlediklerimizi amel edelim millete de anlatalım Rabbimizin dostu olalım ya bu kadar kolayı var bu işin bunu inat gitmeye değmez ya altından çıkamayacağımız belalara başımızı sokmayalım ama bir müjde de vereyim size hepten de korkutuyorum diyorlar hoca çok korktuk soktunuz ne değişiklik oldu sizde, aynı tasa aynı hamamsanız boşuna şarkıdan türküden vazgeçebildiniz mi, çıplak karılara bakmaktan vazgeçebildiniz mi, yalan dolan haberler dinlemekten vazgeçebildiniz mi o pis okumaktan, boş vakit geçirmekten, o yahudi hristiyan film programları seyretmekten ailenizi çıplak gezdirmekten, kızlarınızı çocuklar erkeklerle gezdirmekten vesaire vesaire, vazgeçebiliyor musunuz o vakit korktuk değil, yoksa numaradan korktuk değil Korkan belli olur. Korkanın iştahı kaçar. Korkan keyif yapamaz, uykusu kaçar. Değil mi? Dertli adam et tutmaz. Dertli adam yağ bağlamaz. Korkan belli. Bizim enselerden, gerdanlardan belli vaziyet canım. Göbekler, gerdanlar maşallah. Çok korktuğumuz belli. Allah'ın hakiki korku nasıl eylesin? Allah'ın yakini iman derecesine ulaştırsın Allah'ı o sevaplar günahların tartıldığı günde kurban olduğum sana sevap tarafımızı ağır getir ya Rabbele günahlarımızı sensir süpür mahveyle ya Rabbele sen bizi razı ve memnun olacağımız bir hayata ileyle ya Rabbele o ateşten muhamaza eyle ya Rabbele himayeyle vikaye rikayle ya rabbel alamin evlad muhafaza ile şu milleti de kurtarma bizi vesile ile Allah. A. Şu cemaatlarımızı kadın erkek çevrelerinde etkili eyle Allah. A. Hepsinin sözüne, sohbetine tesirler halka ederek çevremizde İslam'ı şeriat-i sünneti yaymaya muvaffak eyle ya Rab. Malımızla, canımızla yolunda mücadele ile ya Rabbel Şu yolda senin rızancın toplaşmamızın senin yolunda dağılmamızın semeresinin neticesini o mahşerde göster bize Ya Rabbi bizi birbirine bağışlayarak affeyle Allah'ı bizi Habib-i Edim'in Muhammed Mustafa'na bağışla Ya Rabbi sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme sallallahu ve sellem aleyhi ve sallallahu ve şimdi daha fazla uzatmayayım karşıya geçeceğim acelede bir sözüm olan yer vardır bir iki ilanımız var bu hafta inşallah cami-i şerife toplayacağız nasip ise kış gelmeden yağmur çamur başlamadan İnşaatın üstü kapanacak epey bir ilerleme vardır. El <gülüyor>